Bana bir masal Anlat baba İçinde bütün oyunların Kurtla Kuzu olsun Şekerle bal Baba bir masal Anlat bana İçinde denizle Balıklar Yağmurla kar olsun Güneşle ay Anlatırken tut elimi uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni bana bir masal anlat baba içinde tüm sevdiklerim içinde İstanbul olsun bana bir masal